419. konunun devamı Hazreti Peygamber ve Ashabı gelinceye kadar bekle, dedim, Ahrem ise, Ey Seleme, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş, cennet ve cehennemin hak olduğuna inanmışsan şehitlikle arama girme, dedi, onun bu sözleri üzerine atının dizginini bıraktım, o da atını hızla sürerek Abdurrahman bin Üyeyne'ye yetişti, sonra dövüşmeye başladılar, Ahrem, Abdurrahman'ın atını, Abdurrahman ise Ahrem'in kendisini öldürdü, atsız kaldığı için de Ahrem'in atını aldı, bu bunu gören Ebu Katade de Abdurrahman'ın peşinden gitmeye başladı, nihayet onu yakaladı ve öldürdü, Abdurrahman da Ebu Katade'nin atını öldürmüştü, bunun için Ebu Katade, Abdurrahman'ın ahremden aldığı ata bindi, bunun üzerine ben de arkalarından koşmaya başladım, o sırada da uzaktan sahabe atlarının kaldırdığı büyük bir toz bulutu görünmeye başlamıştı, düşman ise güneş batmadan önce içinden zikerd suyunun akmakta olduğu vadiye sığınmak için acele ediyordu, nihayet oraya ulaştılar ve içmek üzere suya koştular, ancak benim arkalarından gelmekte olduğumu görünce içmekten vazgeçip atlarını zibir geçidine doğru sürmeye başladılar, ben takipten vazgeçmedim, en arkada bulunan kişiye yetişip onu bir okla vurdum, bunu yaparken de yine, ben Ekva'ın oğluyum, işte size bir ok, bugün bazı alçakların helak günüdür, şiirini okuyordum, oku yiyen adam dönüp, annen Ekva yasını tutsun, bu da öldürücü bir darbe midir, diye alay etti, bunun üzerine ben, ey nefsinin düşmanı, o attı gerçekten de öldürücü bir darbeydi dedim zaten onu öldürmek amacıyla atmıştım sonra ikinci bir ok daha fırlattım ve onu öldürdüm müşriklerin arkalarında bırakmış oldukları iki atı da alarak Hazreti Peygamber ve eşabının yanına döndüm Hazreti Peygamberle ashabı gelmiş Zikert suyu başında konaklamışlardı 500 kişi kadar varlardı Bilal düşmandan aldığım develerden birisini kesmiş onun ciğerini ve boynundan bazı parçaları Hazreti Peygamber için kızartıyordu ben Hazreti Peygamber'in yanına giderek, ey Allah'ın Resulü, yanıma arkadaşlarından yüz kişi ver de yatsıya kadar şu kafirleri yakalayayım ve bir tane bile bırakmamak üzere hepsini öldüreyim, dedim, Hz. Peygamber, ey Seleme, bunu yapabilir misin, buyurdular, ben de, evet ey Allah'ın Resulü, seni şereflendiren Allah'a yemin ederim ki yapabilirim, dedim, bunun üzerine Hz. Peygamber mübarek kesici dişleri ateşin ışığında görülecek kadar güldü ve sonra da, onlar şu anda Gatafan topraklarındaki kendilerine ziyafet çekiyorlar buyurdular. Bu sırada Gatafan taraflarından birisi geldi ve sizin takip etmekte olduğunuz kişiler Gatafan kabilesinden falan şahsa misafir oldular. O da onlar için bir deve kesti. Fakat henüz devenin derisi yüzülmekte iken bir toz bulutu görüldü. Bunun üzerine onlar deveyi bırakıp kaçtılar dedi. Sabah olduğunda Hazreti Peygamber, bizim süvarilerimizin en iyisi Ebu Katade, yayalarımızın en iyisi ise Selemedir buyurdular. Sonra da bana ganimet hem süvari ve hem de yaya hissesi verdiler, orada biraz daha eğleştikten sonra Medine'ye doğru yola koyulduk, Hazreti Peygamber beni Adba isimli devesinin terkisine bindirdi, yanımızda ensardan bir kişi vardı ki hiç kimse onu geçemezdi, yola çıktığımızda, benimle Medine'ye kadar yarışabilecek birisi var mı, diye meydan okudu, hiç kimse çıkmayınca bunu birkaç kere tekrarladı, bunun üzerine ona, sen büyük küçük herkesle yarışır ve hiçbir rakipten çekinmez misin, dedim, Hazreti peygamber hariç hiç kimseden çekinmem dedi onun bu sözleri üzerine hazreti peygambere dönerek anam babam sana feda olsun bana izin ver de bu adamla yarışayım deyince hazreti peygamber istersen yarışabilirsin buyurdular bunun üzerine o adama in de koşmaya başla dedim devesinden atladı ben de hazreti peygamberin terkisinden indim ona az da olsa fırsat verebilmek için biraz bekledim sonra da bütün gücümle koşarak kendisine yetiştim sırtına vurarak Allah'a yemin ederim ki seni geçtim dedim o da gülerek ben de öyle zannediyorum dedi ve böylece Medine'ye vardık